Merhaba, 2 senedir süren mücadelenin son aşamasında kule Bostancıları Derneği Başkanı Cihan Kaplan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut'la görüşmesinde tarihi bostanların yerinde kalmasına dair söz aldığını açıkladı. İmece televizyonunda Yeşil Bülten'e konuk olan Kaplan, belediyenin kendilerinden çevre temizliği altında barakaların kaldırılması dahil faaliyetlere engel olmamalarını istediğini ama sur dışındaki bostanlarda faaliyetlerinin devam etmesinin mümkün olacağının ifade edildiğini aktardı. Programda konuşulanlara göre belediye bundan sonraki aşamada bostanların yönetiminin bostancılarla birlikte ihtiyaçları göz önünde bulundurarak devam edeceğinin sözünü verdi. Başbakan Davutoğlu, Cerattepe'deki madencilik faaliyetlerine karşı çevrecilerin sürdürdükleri direniş hakkında konuştu. Davutoğlu, maden faaliyetlerinde Artvin'in yeşil dokusuna zarar gelirse gerekli tedbirlerin alınacağını iddia etti. Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle. ''Artvin dünyanın en güzel coğrafyalarından birine sahip, o dağların tepelerin korunması bizim için asli bir görevdir.'' Petrol bakımından zengin değiliz ama maden bakımından zenginiz. Çoğu zamanda bu madeni neden kullanmıyoruz eleştirisiyle karşılaşıyoruz. Bu ülkenin havasını, suyunu, taşını koruyacağız. Aynı şekilde doğal kaynaklarını da kullanacağız. Yerin altındaki madeni çevreye zarar vermeden çıkarmak, hem çevreyi korumak hem de doğal kaynakları değerlendirmek görevimiz. Artvin'de kapalı galeri sistemi kullanılacak, çevre zarar görmeyecek. Bütün tedbirlerden sonra Artvin'in yeşil dokusuna zarar gelirse Tedbirleri alırız diye konuştu ancak Artvin halka ayaktayken bu açıklamanın bir faydası olmayacağı aşikar. Önemli olan oradaki direnişçilerle diyaloğun başlatılması ve bunun için ilk adım maden şirketinin ve polisin sahadan çekilmesi. Artvin devlet hastanesi önüne gelen binlerce vatandaşa polisin saldırmasının ardından çıkan çatışma sona erdi. Şehri gaza boğan ve çok sayıda yurttaşı yaralayan polislere, siz Cengiz'in polisisiniz, Cengiz sizi satın almış denilerek tepki gösterildi. Artvin'de merkeze kurulan direniş çadırı önünde toplanan binlerce vatandaşın bu inşaat yasal değildir belgesini taşıyan kadınların öncülüğünde Tepe'ye doğru yürüyüşüne polis saldırdı. Evrensel Net'ten yer alan habere göre Artvin Devlet Hastanesi önüne gelindiğinde kadınlar yere yatırılarak darp edilirken Mezarlığa konuşulan polisler ise şehrin dört bir yanını gaza boğdu. Polisler yurttaşlara saldırırken çatışmalar sırasında gaz bombası ve tazikli sudan birçok evin bahçesi zarar gördü. Kapatılan yolda oturma eylemi yapan yurttaşlar... Siz Cengiz'in polisisiniz, Cengiz sizi satın almış diyerek polise tepki gösterdi. Aynı zamanda mezarlığın içinde konuşlanarak evlere, hastaneye ve sokaklara gaz bombası atılmasına da tepki gösterildi. Valiliğin önüne giden binlerce yurttaş şehir merkezinde protesto eylemlerini sürdürüyor. İleriki günlerde eylem ve etkinlikler içinse Yeşil Artvin Derneği'nde toplanıldı. Yoğun saldırılarda kadınların postası editörü Pınar Erdoğan, başına kalkanla vurulması sonucu yaralandı. Bir gün gazetesi muhabiri Burcu Cansu da hedef gözetilerek atılan gaz kapsülünden etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Cinha muhabiri Habibe Eren de bariyerlerden yuvarlandı. Saldırıda yurttaşların bir kısmı astım krizine girerken çok sayıda vatandaş da yaralandı. Avustralya'nın güneyindeki Vangarata kasabası kuru ot istilasına uğradı. Halk arasında kıllı panik olarak adlandırılan bu durum yerleşim alanlarının Kuru otlarla dolmasına neden oldu. Victoria eyaletinde aşırı sıcak hava nedeniyle kuruyan otlar en hafif rüzgarda koparak savruluyor ve bir engelle karşılaştığında yığın haline geliyor. Bölge halkı her gün çatıya kadar yükselen bu otları temizlemek zorunda kalıyor. Olayın sorumlusu olarak görülen... Yakındaki çiftlikte otların temizlenmemesi eleştiriliyor. Latince adıyla Panicum efusum yani kıllı panik otu olarak bilinen bu ot Avustralya'nın her tarafında rastlanıyor. Hızla büyüyen bu ot tohumlarını başka yerlere taşımak için kuruduğunda koparak rüzgarla savruluyor. Fazla yenmesi halinde koyunlarda sarı koca kafa denen bir hastalığı da neden olan bu ot kuruduğunda zehrini daha sonra kaybediyor. Uzmanlar kuru otun hayvanları öldürmeyeceğini ancak çevrede tam bir karmaşa yarattığını belirtiyor. Kuru havanın sık sık yangınlara yol açtığını Avustralya'da tehdit oluşturmadığı için yetkililer bu otu temizlemiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya'daki Folsom cezaevi yakınlarında yaşayan yeni bir siyah tarantula türüne 2003 yılında ölen ünlü Amerikalı şarkıcı Johnny Cash'in adı verildi. Siyahlar içinde sahneye çıkmasıyla ve country tarzındaki müziğiyle tanınan Johnny Cash, Folsom Cezaevi hakkında bir şarkı yazmış ve 1960'larda Cezaevi'ndeki mahkumlara da bir dizi konser vermişti. Afanofelma Johnny Cash'i adı verilen bu örümcek, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde bulunan 14 yeni tarantula türünden bir tanesi oldu. Zoe Keys adlı derginin haberine göre araştırmacılar... Afonofelma cinsinden tarantulaların türlerini mercek altına aldılar, araştırdılar. Daha önce bu cins tarantulalardan ellisinin üzerinde olduğu düşünülüyordu. Ancak Alabama eyaletindeki Auburn Üniversitesi'nde yaptığı doktora çalışmaları sırasında tarantulaları inceleyen Chris Hamilton bu türlerin sayısını 29'a indirmekte kalmadı. Daha önce bilinmeyen 14 yeni tarantula türü de tanımladı. Bunu yapmanın tek yolu hem müze koleksiyonlarında bulunan hem de doğada yaşayan 3000'den fazla örneği incelemekti diyor kendisi. Bunların sonucunda pek çok isim elenmiş ve 14 tane benzersiz yeni tarantula türü bulunmuş. Kaliforniya'da bulunan Afonofelma Johnny Cashy bir başka türe benzediği için daha önce fark edilmemiş bir tür. Ancak erkeklerinin daha koyu siyah olduğu gen yapısı incelenince de ayrı bir tür olduğunun belirlendiği kaydedilmiş. Vücudunda Johnny Cash dövmesi bulunan Hamilton... Bu ismin hem yeni tarantula türünün bulunduğu yer hem de erkeklerinin siyah olması nedeniyle mükemmel bir uyum sağladığını söylüyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.